Ahmet İnselli Ufuk Turu Günaydın Ahmet Günaydın Günaydın Ahmet Bey Günaydın can Tunusta anayasa Meselesini bizden başlayalım. Evet. Başka, nihayet oylandı. Oylandı. Bizden başka da pek takip eden olmadı. Onu birazcık konuşalım. Belki biraz da Avrupa Birliği macerasında son gezi den sonra nedir Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişkileri? Birazcık da grupların değerlendirmelerine bakabiliriz belki. Ee, geçen pazar yani iki gün önce Tunus'tan Yasası oylandı. Ee, 200 evet. Kurucu, Tunus Kurucu Meclisi e, de oylandı. 200 evet, 12 hayır, 4 tane çekimser. Dolayısıyla büyük bir e, şeyle e, uzlaşıyla nihayet e, büyük kavgalardan sonra e, geniş bir uzlaşıyla e, onaylandı anayasa. E, anayasa, kurucu meclisin bu anayasa tartışmaları tam 2 yıl, 3 ay sürmüş. Yani e, ve e, bu kurucu mecliste ennahta en büyük parti ama çoğunluğa haiz parti değil. Yani 215-240 e, civarında e, üyesi olan mecliste. ENAH'ta'nın e, sandalyesi e, 85 civarında, 87 galiba. E, anayasanın e, ağırlıklı tartışma... Bir kere şunu hatırlatalım dinleyicilerimize daha önce konuşmuştuk bir hatırlatma olsun sadece bu anayasa görüşmeleri çok tıkanmıştı hatırlayacaksınız ve e, dört tane kurumun girişimiyle e, partiler arası bir diyaloğu başlatmaları ve aslında artık e, neredeyse siyaseti biz üzerimize alacağız tehdidini kısmen bunu abartarak söylüyorum özellikle de Tunus İşçi Konfederasyonu, İnsan Hakları Tunus İnsan Hakları Örgütü, Tunus Barosu, Tunus İşverenler Örgütü'nün dörtlü girişimi ama burada ağırlıklı bunu belirtmek lazım Tunus İşçi Konfederasyonudur. Bu konfederasyonun büyük ağırlığını koyarak kendi hükümetten bağımsız bir konfederasyon olabilmiş olmasının diktatörlükteki Binali diktatörlüğü dönemindeki prestijini de kullanarak bu anayasayı sonuçta bir bakıma forces'le doğumunu sağladıklarını söyleyebiliriz. Bağımsız sivil toplum örgütlerinin veyahut bağımsız var. Birincisi tabi hep e, bugünkü e, Arap dünyasında Müslüman Arap dünyasında ki diğer anayasalarla karşılaştırıldığında e, diğerlerinden baya e, fark eden daha e, insan haklarına kadın erkek eşitliğine e, açık vurgular olan e, bir anayasa bazı e, bazı e, yorumcular, e, uluslararası yorumcular e, Arap İslam dünyasının en e, demokratik anayasası diyorlar. O biraz İslam dünyasının fazla Arap dünyasıyla e, özdeşleştirme alışkanlığı batıda olduğu için Endonezya'nın, e, Bangladeş'in, e, Pakistan'ın ve tabii ve tabi Türkiye'nin İslam dünyası içinde yer alan toplumlar olduklarını pek dikkate almadıkları için bu yorumlar oluyor. Ama Arap dünyası, Arap İslam dünyası olarak bakarsak Arap dünyası olarak bakarsak e, Tunus Anayasası'nda e, şöyle bir birinci madde var. Değişmez olduğu belirtilen iki madde, birinci ve ikinci madde, değişmez maddeler. E, şöyle diyor. E, devletin dini İslam Dili Arapça, rejimi cumhuriyettir. Yani bir devletin dini olan bir e, bir rejim. E, hemen arkasından değişmez olan ikinci madde buna karşılık Tunus e, sivil nitelikli, yurttaşlığı, halk iradesini ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlettir. Tunus devleti. Şimdi burada sivil e, nitelikli, e, yurttaşlığı ve halk iradesini ve hukuk üstünlüğünü... E, dayalı bir devlet Kavramında esas tartışma Olmuştu çünkü burada Ennahda ve diğer e, Müslüman e, Örgütler e, Kanunun bir dayanağının Şeriat olmasını e, nı, Anayasada Referans olmasını Talep ediyorlardı kavganın büyük bölümü Burada döndü ve e, bu, bu en sonunda kabul edilmedi Ennahda burada e, Özellikle Ghanushin'in ...etkisiyle... Em, ...enahta e, geri adım attı... E, ...diğer taraftan... ...anayasa bir karma rejimi öneriyor... ...bizim... E, ...80 anayasası sonrası... ...Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık yetkilerinin... ...paylaşıldığı bir... ...ikili e, yürütme... ...başı e, modeli var... E, çok detaylı bakmadım incelemedim bizimkiyle karşılaştırma yapmadım ama şöyle bir benzedi karşılaştırma yapabilir yani şöyle kısaca betimleyebilirim. Cumhurbaşkanının parlamentoyu fesh etme etkisi var. Hmm. Ee, yasaları veto etme etkisi var. Ve anayasada Cumhurbaşkanının savunma, dış ilişkiler ve milli güvenlik konularında genel genel politikayı belirleyeceği belirtiliyor. Bu bizim e, Cumhurbaşkanı 80 sonrası anayasasındaki Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin biraz üzerinde. Daha çok Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı yetkilerine benziyor. Diğer taraftan yürütmenin başının hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan tarafından birlikte yerine getirileceği belirtiliyor. Yani iki başlı bir yürütme var. E, diğer taraftan önemli <gülüyor> e, bir e, ifade inanç özgürlüğü ile ilgili burada da ciddi bir kavga olmuştu mecliste. Hatta bazı milletvekilleri intihar ederiz falan demişlerdi. Ee, inanç ve vicdan özgürlüğü, vicdan özgürlüğü tabi bu bizdeki iki türlü vicdan var biliyorsunuz. Bir vicdan özgürlüğü bu da bir de vicdan, J'li yazılan vicdan var. Bu J'li yazılan vicdandan değil. Ee, inanç ve vicdan özgürlüğü. Devletin e, kutsalları koruma görevi var. Bu tartışılan konulardan bir tanesi ve insan hakları e, dernekleri burada bu konuda endişeliler. Yani devletin kutsalı koruma görevi e, dinle ilgili, kutsalla ilgili herhangi bir olumsuz e, sözün, eylemin, gösterinin, simgenin... E, Baskı unsuru, bir suç olarak addedilmesine kapıyı açık bıraktığını söylüyor. Bazıları insan, Bazı hukukçular ise, demokrat hukukçular ise böyle bir riskin olduğunu ama buna karşılık da vicdan özgürlüğü, inanç ve vicdan özgürlüğü de yan yana geldiğinde bunun birbirini dengeleyebileceğini belirtiyorlar. Kutsalı tehdit etmek suç değil. Çünkü Enahta'nın bazı milletvekilleri özellikle Danimarka'daki e, e, Hazreti Muhammed'e yönelik e, karikatürleri Karikatür, örnek evet. göstererek bu tür kutsala yönelik e, eylemlerin nefret suçu çerçevesinde suç olarak e, anayasada yer almasını e, istemişlerdi. Bu nefret suçlarının e, çok kaygan bir zeminde olduğunu e, daha önceden konuşmuştuk hatırlarsınız. Ee, yurttaşların hakları konusuna gelince ilginç aşağı yukarı 16 maddede yurttaşların hakları tek tek sayılıyor. Yaşama hakkı, kişi onurunu koruma hakkı, özel hayat ve iletişimin gizliliğini koruma hakkı, adil yargılanma ve masumiyet karinesi hakkı, toplantı ve gösteri hakkı, e, siyasal parti kurma hakkı, sendika hakkı ve, e, ve kadın hakları. Bunların hepsi anayasada tek tek sayılmış madde. Tek tek madde. sayılıyor. Çok 16 önemli. madde halinde tek tek sayılıyor. Bu, bu bana ilginç geldi. Evet. Yani her, her hak bir madde olmuş. Mesela yaşama hakkı bir bir, bir madde. E, kor, e, kişi onluğunu koruma hakkı bir madde. Kadın haklarıyla ilgili gene aynı 16 maddenin içinde kadın hakları var. Bu Arap ülkelerinde bir ilk olduğunu e, gözlemciler söylüyorlar. Devlet kadınların, şöyle bir ifade var, devlet kadınların seçimle oluşan meclislerde eşit temsiliyeti için çalışır. Bayağı ileri, evet. Ha, bu, bu ileri, evet. Eşit ücrete ve eşit ücret ve onurlu iş hakkı kadınlarla, erkekler arası, kadınlar için. Kadına yönelik şiddete karşı gerekli önlemleri alır. Bu e, maddeler, yani bu saydığım 16 madde, e, aşağı yukarı e, anayasanın 24-28. maddesinden itibaren hareket başlıyor işte 16 madde. Bilhari anayasanın bir maddesinde de 49. maddesinde şöyle bir ibare var bu da dikkatimi çekti. Diyor ki biraz önce yer alan haklar ve özgürlükler maddelerine anayasal de ileride anayasal değişikliklerle e, sınırlamak mümkün değildir. Bir tür değişmezlik maddesi getirmiş. Daha doğrusu iyileştirebilirsiniz, kötüleştiremezsiniz evet. diyor. Evet, inmiş. Bir anayasa mahkemesi var, yeni. Hı. Bu Tunus'ta yoktu. Anayasa mahkemesi kurulmuş. Ee, yasamanın <gülüyor> anayasal denetimini sağlamak için, yani bize 60'ta kurulan anayasa mahkemesi benzeri bir mahkeme adı altında yetkilerine bakmadım doğrusunu söylemek gerekirse ama ilk defa kuruluyor Utun Usta Anayasa Mahkemesi ve beş tane de dikkatimi çeken beş tane de bağımsız düzenleyici anayasal kurul var biri insan hakları kurulu biri medya kurulu biri seçimler kurulu eee biri iyi yönetişim ve yol, e, yolsuzlukla mücadele kurulu, biri de çevre kurulu. Bu kurullar nasıl işleyecekler diye sorarsanız bilmiyorum. Daha yeni, e, detayına da bakmadım ama dikkatimi çekti. Anayasal olarak kurulmuş düzenleyici, bağımsız kurullar nasıl oluşacaklar bilmiyorum ama e, kurulların yapısına bakıldığında bir çevre kurulu olması dikkatimi çekti doğrusu. Herhalde Ömer ve Can'ın da dikkatimi çeken. Evet. Ee, diğer taraftan insan hakları kurulları var genellikle ama bir medya kurulu var mesela Hı. bir seçimler kurulu var bilmiyorum belki bizim yüksek seçim kurulu gibi işler görecek olabilir çünkü öyle bir kurum bizim biliyorsunuz yüksek seçim kurulu bir anayasal düzenleyici kurum bağımsız e buna benziyor olabilir... ...bir de iyi yönetişim ve yolsuzlukla mücadele kurulu var... ...bu da çok Hı, önemli görünüyor... ...özellikle şu son zamanlarda... ...Türkiye'de de... ...yani, yani. ilham alabiliriz değil mi? Evet. <gülüyor> ...gelişmeler ışığında baktığımız zaman doğrusu... ...evet... Bu, ...bu bu şey... ...bu anayasa değişikliği... ...artık yürürlüğe girdi... ...hemen ertesi gün... De ...imzalanıp... Yara ...yayınlanmış... ...27'sinde... Şimdi Tunus'un önünde ne var? Seçimler var. Orada işler biraz karışık çünkü daha önceden bu dört e, meslek odası ve demokratik kuruluşun, e, insan hakları kuruluşun, insan hakları Tunus insan hakları örgütünün dahil olduğu bu dört e, kuruluşun önerisinde Enahdanın e, başında olduğu koalisyonun istifa etmesi ve e, içinden Enahda hükümetinde bağımsız bakan olan bir partiye bağımlı olmadan bağımsız bakan olan koalisyon içindeki bir bakanın başbakanlığında teknokratlardan oluşan bağımsız kişilerden oluşan daha çok teknokrat diyelim ona ama bağımsız özellikleri bir hükümetin hızla bu anayasa çerçevesinde ve seçim yasası çerçevesinde yaza kadar seçimleri kadar hükümet etmesi ve seçimleri düzenlemesi, hazırlaması idi. Anlaşmanın ikinci etabı burada bu başbakanın kimi olacağı konusunda rivayet tartışma yeniden alevlenmiş. Hükümetin yeni hükümetin hemen kurulup kurulmayacağı bilinmiyor ama artık anayasa yürürlükte. Tunus'taki anayasada bazı eksikler var elbette çünkü bazı insan hakları örgütleri örneğin ee, ölüm cezasının Anayasada yasaklanmasını talep ediyorlardı Tunus'ta ölüm cezası yürürlükte Kağıt üzerinde yürürlükte Fiilen uygulanmıyor Diğer taraftan kürtajın yasaklanmasına Karşı tedbir Almadığından kadın hakları şikay Örgütleri şikayetçi Çünkü kürtaj e Tunus'ta bugüne kadar serbest ama kadın hakları örgütleri bunun şimdi tehdit altında bu hakkın tehdit altında olduğunu belirtip Bunun bir anayasal güvenceye kavuşturulmasını talep ettiler bu anayasada yer almıyor Ama anayasada her şeyin çözülmesi mümkün değildir bilirsiniz Anayasada temel haklar çözüldükten sonra o temel haklara dayanarak da kürtajda bir temel hak olarak insan hakları örgütleri tarafından, kadın hakları örgütleri tarafından bir toplumsal mücadele e, e, e, alanı e, olarak e, de, devam ettirilebilir. Tunus'taki gelişmeler böyle. Biraz ortalık Tunus'ta sakinleşmişe benziyor. E, seçim hazırlıkları herhalde şimdi yapılacak. E, bu Arap isyanları, Arap devrimleri nasıl dersek diyelim açısından e, diğer ülkelere karşılaştırdığımızda Tunus'ta çok daha e, demokrasiye ilk isyanın kıvılcımının çıktığı yerde demokrasiye doğru e, bir e, gidişatın e, ciddi adımlarının atıldığını görüyoruz. E, aynı zamanda bu tabii iktidardaki İslami kökenli partilerin iktidarlarının e, başarısızlığının özellikle Mısır'da böyle e, Mısır'daki bir Mesela TURUS açısından çok öğretici oldu. TURUS'taki bazı gözlemcilerle doğrudan konuşamadım ama dolaylı olarak edindiğim izlenim... ...Adelt Kalkınma Partisi'nin Türkiye'de ayağının gözlemesi gezi olaylarından beri gözlemesi de... ...Enahtan'ın tavrında daha uzlaşmaya yönelik bir tavır almasında etkili olmuş. Bu oldukça önemli bir evet. gelişme, evet. Evet, ben bugün biraz erken bitirmek zorundayım. Bir, iki dakika içinde bitirmek zorundayım. İsterseniz bu Avrupa Birliği konusuna hemen gireyim. Lütfen. Ee, Avrupa Birliği konusunda e, e, aldığım bilgiler, e, bu e, Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Brüksel'de e, yaptığı ziyaret sırasında Avrupa Parlamentosu grup başkanlarıyla yaptığı bir kapalı toplantı, gazetecilerin bulunmadığı. Sadece birkaç her grup başkanının... E, Tayyip Erdoğan'la beraber her grup başkanının da bir iki e, danışmanıyla bulunduğu toplantının çok gergin geçtiği. Ama çok gergin geçti. Yani sadece konbendit değil ki bu konbenditin anlattığı, Öropa e, radyoda anlattığı iki dakikalık e, özeti siz de e, aktardınız e, geçen hafta. Onun çok daha ötesinde bir ağız dalaşına, ikisi arasında ağız dalaşına e, döndüğü, ee, ve sadece Yeşiller grubunun değil e, sosyalistler grubunun e, ve e, Hristiyan demokratların e, çok tabi sol grubun e, çok ağır eleştirilerde bulunduklarını, Tayyip Erdoğan'ın bayağı e, afalladığını, yukarıdan almaya çalıştığını ve tek e, onu destekleyen grubun Tayyip Erdoğan e, Adalya Kalkınma Partisi'ni e, grubuna almayı kabul eden e, İngiliz muhafazakarları ve birkaç küçük Avrupa e, Birliği üyeliğine karşı bir e, liberal muhafazakar grup var. İngiliz evet. muhafazakarların başını çektiği küçük bir grup. Bir tek o grubun e, başkanının Tayyip Erdoğan'ı e, o toplantıda desteklediği, savunduğunu e, söylüyorlar. Yani bugün e, Türkiye'de e, AKP yan, e, yalnız AKP çevresinde yer alan medyanın çizdiği tablonun çok farklı bir tablo olduğunu gözlemciler Avrupa Birliği toplu görüşmelerinde söylüyorlar. Barosso dair olmak üzere gergin geçtiğini. Tabi bu Avrupa Birliği şu anda özellikle Stefan Fülle hakimler ve savcılar yasasının kurulu yasasının geri çekilmesini Avrupa Birliği'nin baskısıyla oluşmuş bir kazanım olduğunu haklı olarak kendi cephelerinden sunuyorlar bunun ne dereceye kadar gerçekten Avrupa Birliği'nin baskısıyla mı oldu yoksa Türkiye'de hem Gül'ün veto etmesi hem de Anayasa Mahkemesi'nin hızlı biçimde yürütmeyi durdurma kararı alma riski karşısında mı geri adım atıldı yoksa yoksa bence en doğrusu bu aslında amacına hasıl oldu HSYK'nın birinci evet, daire evet. Ee, yapısı değiştirerek zaten savcılarla ve hakimlerle istendiği gibi atamalar yapılabilir hale geldiği için belki de HSYK e, yasasının değişmesine de ihtiyaç e, eskisi gibi acil olarak gerekli olmadığı için askıya alınmış olabilir. Avrupa Birliği olan ilişkiler e, yani Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği'yle olan ilişkilerinden bahsediyoruz burada. Çünkü burada iş artık biraz da şahsileşmiş durumda maalesef. Ee, hiç parlak değil. Ee, ve bir yıl öncesinin ee, yükselen değeri Tayyip Erdoğan e, yerine e, artık e, biraz e, ilişkide bulunmakta, yüz yüze gelmekte, aynı fotoğraf karesinde yer almakta pek hoşlanılmayan bir e, şahsiyet e, durumuna gelmiştir. Evet, son olarak belki şeyi de ilave ede New York Times'da bir op ed yani şey yayınlanmış e, baş yazısı da. E, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kendi yarattığı siyasi felaket evet. içinde olduğu belirtiliyor. Ve Avrupa ile ilişkilerinde de çok zor duruma düşürmüş olduğunu yani söylemişler onlardan. Bir evet. zamanlar Müslüman demokrasi modelinin lideri olarak övülen Erdoğan'ın... ...bugün ülkeyi otoriter bir devlete dönüştürmesi sadece Türkiye için değil... ...Avrupa ve NATO'daki müttefikleri için de tehlike teşkil ediyor demişler. Evet. Evet.